Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ben Allah'a, Resulüne ve Allah'tan getirdiklerine iman etmek için geldim. Allahu Ekber! ekber. ekber. Ömer'e güvenmiştim. İşini bitirecekti Bu beladan kurtulacaktık Ama o da büyülendi Evet işte o Ömer Müslüman oldu Kardeşimin oğlu O adamı da kendine bağladı Buna sihir denmez de Ne denir ha İyi ki oğullarımız Utbe ve Utb'nin nişanı attılar Onun ailesinden kimseyi görmeye tahammül edemiyorum Kardeşin hakim Müslüman olmuş diye duyduk Teyzen Hatice ile de aranızdan su sızmaz e sen de din değiştirmiş falan değilsin değil mi? Ben atalarımın dini üzereyim. Bu böyle kalacak. Yeter artık. işinize bakın. Bak şu kemiğe. Muhtemelen birkaç ay önce ölmüş bir deveye ait. Bak şimdi nasıl un oldu. Görüyor musun? Allah'ın buna hayat vereceğini mi iddia ediyoruz? Peygamberimiz Ümeyye'nin gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Evet Ümeyye. Allah tüm ölenleri diriltecek. Hatta seni şu anda içinde bulunduğun vaziyet nasılsa öyle itecek ve sonra da seni cehenneme koyacak. 14. bölüm. Müşrikler Medine'deki Yahudi bilginlerinden akıl almaya karar verdiler. Çünkü onlar kadim kitaplara sahip peygamberler konusunda bilgili insanlardı. Üstelik her fırsatta kendi içlerinden yeni bir peygamber geleceği ve bu peygamber sayesinde dünyaya hükmedeceklerini söyler dururlardı. Aralarından Nadir bin Haris ile Ukbe bin Ebi Muayt'ı Medine'ye gönderdiler. Onlar da Medine'nin en önemli Yahudi aliminin yanına vardılar ve şöyle dediler. ''Siz elinde kitap bulunan bir milletsiniz. Aramızdan peygamber olduğunu iddia eden bir adam çıktı.'' Onun gerçeği söyleyip söylemediğini nasıl anlarız? Siz peygamberler konusunda bilgilisiniz. Hmm, peygamber olduğunu iddia ediyor demek. Neredensiniz? Mekke'den, Kureyş kabilesinden. Beklenen peygamberin ortaya çıkma vakti yaklaştı. Bu civardan çıkma ihtimali de yüksek. Size söyleyeceğim üç şeyi ona sorun. Eğer cevaplarını verebilirse Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Ona iman edin. Değilse bir sahtekardır. Dilediğinizi yapın. Üç soruyla bunu anlayabilir miyiz? Elbette. Kulaklarınızı iyice açıp dinleyin beni. Şu üç şeyi soracaksınız. 1- Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir? 2- Ruhun mahiyeti nedir? 3- Yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssası nedir? Eğer bunu bilirse onun peygamber olduğunu anlarsınız. Mekke'ye geri dönen Nadr ile Ukbe peygamberimizin yanına gelerek şöyle dediler. Ey Muhammed sana üç soru soracağız. Bunları bilirsen senin peygamber olduğuna kanaat getiririz.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 Sorduğunuz şeyleri yarın size bildireceğim dedi, ama inşallah demeyi unuttu. Onların yanından ayrıldı, vahiy gelmesini beklemeye başladı. Fakat 15 gün vahiy gelmedi. Ukbe gelip gidip peygamberimize sataşıyordu. Ey Muhammed, bize yarın söylerim demiştin. 15 gün oldu. Sorduğumuz şeylerden hiçbirine cevap veremedin. Gerçek bir peygamber olmadığını biliyorduk. Sadece Ukbe değil, diğerleri de sürekli bu durumu konuşuyordu. Peygamberimiz, müşriklerin bu tutumuna çok üzülüyor ve büyük bir sıkıntı yaşıyordu. Nihayet Cebrail geldi. Peygamberimiz ona, Ey Cebrail! dedi. Müşriklerin hakkımda kötü düşünmesine sebep olacak kadar geç geldin. Sen beni çok sık ziyaret ederdin. Bu sefer ziyaretten seni alıkoyan nedir? Cebrail şöyle dedi. Biz Rabbinin emri olmadıkça inmeyiz. Önümüzde, ardımızda ve ikisinin arasında ne varsa hepsi O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Cebrail sonra Kehf suresini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz sorulara bir bir cevap verecekti. Geçmiş zamanlardaki genç yiğitlerin şaşılacak maceraları nedir sorularına şu ayetlerle karşılık verdi. İlgili ayetler, Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, Ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık. Onları uyuttuk. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim diye başlıyordu. O gençlerin başından geçenleri ve tevhid mücadelesini açık açık anlatıyordu ayetler. İkinci soruları ise yeryüzünün doğusuna ve batısına ulaşan önemli zatın kıssasının ne olduğuydu? Peygamberimiz bu soruyu da Kehf suresinden ayetlerle cevapladı. İlgili ayetler Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki size ondan bir anı okuyacağım diye başlıyordu ve Zülkarneyn'in yolculuğunu anlattıktan sonra Rabbin vaadinin hak olduğunu anlatıyordu. Sırada son sorunun cevabı vardı. İsra suresinin 85. ayetini okudu peygamberimiz. Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin bileceği bir şeydir. Size pek az ilim verilmiştir. Fakat müşrikler yine iman etmediler. Çünkü maksatları doğru yolu bulmak değil, Resulullah'ı zor durumda bırakmaktı. Vahyin gecikmesi, Onların bunu dillerine dolamaları için yeterli bir hadiseydi. Vahyin gecikmesinin çok ince bir hikmeti vardı. Allah en sevdiği kuluna bir şey öğretmek istiyordu. Ve onun bunu öğrenmesi inkarda direnen pek çok müşriğin hidayetinden daha önemliydi. Allah Resulüne şöyle diyordu. Hiçbir şey hakkında yarın şunu yapacağım deme. Ancak... Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha doğru olana ulaştırır de. Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları bitmiyordu. Peygamberimiz kısmen işkencelerden korunabiliyordu. Çünkü arkasında Haşimoğulları gibi güçlü bir kabile vardı. Fakat sahabelerinin çoğu büyük baskı altındaydılar. Koruyucusuz olanlar işkenceler görüyor, daha güçlü olanlarsa farklı taciz ve hakaretlere uğruyorlardı. Müslümanların bu haline bir çözüm bulmaya çalışan Hazreti Hamza, durumu etrafındakilerle istişare ediyordu. Mekke'de yaşama imkanı kalmadı. Müslüman olan kölelerin ve fakirlerin halini görmeyi kalbim kaldırmıyor artık Habbab'ı gördüm Sırtı dağlanmaktan delik deşik olmuştu Her gün eziyet gören ve her gün ölümle burun buruna gelen bu insanları nasıl koruyacağız? Hangi birini kurtarabileceğiz? Ebu Bekir Allah senden razı olsun Kaç tanesini özgürlüğüne kavuşturdun Ama nereye kadar bunu sürdürebiliriz? Haklısın bu insanları kurtarmanın bir yolu olmalı. Sadece köleler değil, İslamiyet'i seçen herkes bu muameleyi görüyor. Musab, Mekke'nin en yakışıklı, en zengin genci. Annesi tarafından hapsedildi. Osman bin Affan, Mekke'nin en dürüst ve zengin taciri. Ailesi tarafından dışlandı. Kendi malının ticaretini yapmasına müsaade edilmiyor. Fırsatını bulsalar Resulullah'ı da yaşatmazlar. Onun koruyucusu, Allah'tır Endişelenme Allah peygamberini bunların eline bırakmaz Doğru söyledin Onun koruyucusu Allah'tır Hep Allah bana yeter O ne güzel vekil Ne güzel yardımcıdır demez mi? Öyle Bu konuyu Allah'ın Resulüne danışsak ne dersin? Hadi kalk gidelim Belki Allah'tan bir vahiy gelmiştir Ya da Resulullah'ın bir planı vardır Hazreti Amza ile Hazreti Ebubekir peygamberimizin yanına gidip Müslümanların durumunu istişare ettiklerinde peygamberimiz onlara Habeşistan'a hicret etmelerinin uygun olacağını söyledi. Habeşistan. Orayı ticari yolculuklarımızdan biliyoruz. En uygun yer orası gibi görünüyor. Yemen olmaz çünkü İran hakimiyetinde. Mecusiler semavi bir dini kabul etmez. Irak tarafıysa Bizanslıların elinde. Zaten zulüm görüyorlar. Hicret için en iyi tercih Habeşistan. Güvenli bir yerdir. Etrafımızdaki diğer Arap yerleşimleri yeni bir dine mensup olduğumuz için bizi kabullenmez. Habeşistan ise adil bir hükümdara sahip. Bize kucak açabilir. Allah Resulü, eğer Habeşistan'a hicret ederseniz... Orada hakimiyeti altındaki hiçbir kimsenin zulüm görmediği bir hükümdar bulacaksınız. Orası dinde samimiyetin olduğu bir ülkedir. Allah orayı size, şimdi içinde bulunduğunuz durumdan kurtulacağınız zamana kadar bir güven ortamı yapacaktır, dedi. Ve Müslümanlardan ilk grup bu yolculuk için hazırlanmaya başladı. Bu geri dönüşü belli olmayan zorlu bir yolculuktu. Bu niyet gizli tutuluyordu. Çünkü aşikar olursa Mekke müşrikleri buna isim vermeyecekti. Evlerde sessiz, sedasız, hüzünlü bir hazırlık yapılıyordu. Resulullah'ın kızı Rukiye ve damadı Osman, abin Cafer, Ebu Seleme ve Ümmü Seleme, Mus'ab, Zübeyr bin Avvam Osman evinde toplandılar, hazırlar. Musab gelebildi demek, çok şükür. Nasıl kurtulmuş annesinin hapsinden? Hicret haberini aldığından beri fırsat kolluyordu. Nihayet kaçabilmiş. Yalnız üstünde bir kat elbiseden başka bir şeyi yok. Onun için de hazırlık yapalım. Tabii, kıyafet ayarladım onun için. Yiyecek çıkınları da hazır. Su kırbalarını unutmayalım, çölü aşmaları gerekecek. Ne kadar çok yükleyebilirsek o kadar iyi olur. Bizi yerimizden yurdumuzdan ediyorlar. Allah onların yanına bırakmasın bunu. Öyle... Ama bilemeyiz Belki bu hicret İslam'ı rahatça yaşayabileceğimiz günlerin ilk adımıdır. İnşallah öyledir. Hadi, hava aydınlanmadan şunları hayvanlara yükleyelim. Tut şunun ucundan. <gülüyor> Yavrum, seni bir daha görür müyüm dünya gözüyle? Ah Abdurrahman'ım, annen sen olmayınca ne kadar yaşar. Kocamış bir kadını bırakıp gidiyorsun. Annem, anacığım, yaşadıklarımızı biliyorsun. <gülüyor> Bu yolculuk Peygamber Aleyhisselam'ın emri. İnşallah sonu hayırlı olacak. Üzülme ne olur anacığım, seni böyle gözü yaşlı bırakırsam ardımda dayanamam ki ben. <gülüyor> git oğlum, git. Ben sana mani olmak için demedim. Yüreğime hasretin düştü. Onun için gitmezsen seni de öldürürler burada. Acımazlar. Merhametleri yok ki insafsızların. Bak anacığım, Resulullah da kızından ayrılıyor. Onun için kolay mıdır? Hiç değil. Ama ne yaparsın? İnşallah Allah bize bir kapı açacak. İnşallah yavrum. Allah selametle gidip bir an evvel dönmeyi nasip etsin. Ayağınıza taş değmesin. Merhabet sizlerle karşılaştırmasın sizi. Gel bir sarılayım sana son kez. Oh, Sen doğanı eksik etme. Benim oh. en büyük desteğim o anacım. Hazır mıyız? Herkes geldi mi? Evet hazırız. 15 kişiyiz. Develer hazır yükleri yüklendi Hadi o zaman günü armadan Mekke'den çıkmış olalım Tamam hadi Allah'ım bize kolaylık ver Allah'ım çıkacağımız yerden hayırla çıkmayı Gireceğimiz yere de hayırla girmeyi nasip et Allah'ım kolaylaştır zorlaştırma Yurdumuza dönmeyi nasip et Allah'ım bize kolaylık ver Allah'ım bu yolculuğu bize hayırlı eyle Bugünkü adıyla Etiyopya olan Habeşistan topraklarına yolculuk başlamıştı Dördü kadın 15 kişilik ilk grup Şuaybe Limanı'ndan bindikleri gemiyle Kızıldeniz'i geçip Habeş diyarına ulaşacaklardı. Önlerinde aşılması gereken büyük bir çöl ve daha da kötüsü belirsizlik vardı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz.